Ahmet Taş Getiren ve Nurettin Yıldız'la İslam'dan Hayata Ölçüler devam ediyor. Yeniden birlikteyiz İslam'dan Hayata Ölçüler programımızda. Ben Deniz, Ahmet Taş Getiren, Muhterem Nurettin Yıldız hocamla sohbet ediyoruz. Kur'an üzerine sohbet ediyoruz Kur'an'la alakamız onu doğru kurmak Kur'an'la alakamızı doğru kurmak En azından kendi hayatlarımızda Kur'an'ı terk edilmiş bir halde bırakmamak Yani Kur'an'a ya bu beni terk etti Hissi vermemek gibi bir hassasiyet Bunun üzerinde konuşuyoruz Bu noktada hocam e, hayatımızda yaptığımız yanlışlara da e, işaret ediyor. Allah razı olsun. E, hocam şimdi bir de e, önce ifade etmiştim. Resulullah Efendimiz'in bir hadis-i şerifleri var. Sallallahu aleyhi ve sellemin. Yani kimi insanlar Kur'an okur ama Kur'an boğazlarından aşağı gitmez diye. Yani nasıl bir şey bu, bunu nasıl anlamalıyız? Şimdi bir noktaya işaret edeceğim ama önce bu soruyu konuşalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında münafıklar Kur'an okuyorlardı. Kendi dillerinden, hani kim bilir de çok iyi sesli okuyorlardı. Evet. Onlara işaret var burada bunların boğazından aşağı gitmiyor. Yani evet. biz Kur'an sesi dinliyoruz ama boğazdan aşağıda kalp var. Evet. Kalbe gitmiyor yani bunlar evet. imanla okumuyorlar manasında. ...Kur'an-ı Kerim'den... E, ...ses... ...açısından sonuç... ...alınacak ilişkisi olanlar... ...bunu amele dökmediklerinde... ...yani... yani ...hayatlarına dönüştürüyor... ...Kur'an evet. Allah'tan korkun diyor... ...onlar Allah'tan korkar bir iş yapmıyorlar... ...Kur'an e, anaya babaya iyilikte bulun... ...ihsanda bulunun diyor... ...anaya babaya asi oluyor... ...ve dolayısıyla okuduğu Kur'an... ...yukarı gidiyor kalbe doğru inmiyor... Evet. ...manasında... ...burada Ahmet abi bir e, husus çok dikkatimi çekiyor. Bu tip şeyleri konuştuğumuzda sanki yani sanki bilinçli söylüyorum böyle alıp e, bir hanımefendi e, çocukları oynarken orada açıp üç sayfa Kur'an okumasını basit görüyoruz gibi bir şey de yapıyoruz biz bu esnada. Yani onu o yapmıyoruz. Yani öyle bir Haşa. şey yapmıyoruz. Yani böyle anlamını ısrarla vurgulama Üzerine bu, bu ekol de oldu neticede yani mesela diyor ki bilhassa gençler arasında böyle bir meşrepten ilim öğrenmeyenler arasında Ya uygulamadıktan sonra ne okuyorsun Kur'an-ı Kur Kerim'i haşa, evet, haşa. Ee, evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, herhalde herhalde Kur'an-ı Kerim'i uygulayan en büyük örnek bir resmi örnek üstelik <gülüyor> Yani e, uyguladı hem de devlet olarak <gülüyor> Uyguladı gibi, sallallahu aleyhi ve sellem Görevli mesela. olarak Ama evet. buna rağmen Allah Teala ona Ütlü ma uhiyleyke minel kitap buyurur Evet Sana indirileni İndirin. oku Halbuki ilk ayet ikra'tir evet. Kara'e fiilindendir Fiilinden, evet. Burada ütlü telafilin olur evet. Çünkü tilavet sesli okumaya da deniyor evet. Sadece sesli okumaya deniyor İkra ise Gözle okuma ağızla okuma veya da tefekkür olarak Okuma mesela olayı Okudu diyor yani olayı idrak Etti evet, mesela evet. demek ki Bundan da anlaşılıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i uyguladı Yani daha iyi olmaz Allah'ın istediğini yaptı evet. Ashabı da onunla Beraber yaptılar ama Kur'an tilaveti diye Bir emir ayrı eten geldi evet. Utlu ma uhi ileyke minel kitap. Ven Kur'an. Allah'ın emirlerini sayarken Kur'an tilaveti de bana emrolundu. Eee evet. Ali yani biz Kur'an'ın e, Kur'an okuyor değil mi bir sahabiye Resulullah Efendimiz dinleyin diyor. E, evet oku, yani Abdullah ben Abdullah İbn Mes'ud'a oku dinleyin diyor. Bu e, evet. Musa Heleshari'ye dinleyeyim evet. seni diyor. Evet. Yani biz öyle bir ümmetiz ki Kur'anımız bizim Okuma kitabımız, hayat pratiğimiz, hastalandığımızda ruh şifa kitabımız, evet. tefekkür kitabımız, her şeyimiz... Bütün ilişkilerimiz güzel Kur'an'la. Trafomuz bizim. Trafomuz. Yani, trafomuz. Evet. Kur'an'dan alıyoruz her şeyi. Evet. Ama bir şartla. Ehli kitap gibi birini yaparken öbürünü tökezlemiyor. Evet. Bu çok önemli bir nokta. Yani birisi her şeyin önüne geçiyor. Öbürlerini ihmal ediyoruz. Bu hayat yani sadece ekmek yemek kabızlık oluşturuyor. Belki şu noktadan o konuya geliniyor hocam. Yani siz de baştan ifade ettiniz. Kur'an okuma anlamında hayatımızda var şimdi. Değil mi? Yani o Kur'an'ı okuyamadığımız zamanların fetretinden bir ölçüde çıktık. Yani asıl olmayan eksikliği olan Kur'an'ın bir e, Hayat kitabı olduğu sıkıntı Orada var. sıkıntılarımız var Onun için ona yoğunlaşılıyor Bu defa da sanki okuma dışlanıyor Gibi bir e, şey oluşuyor Burada izin verirseniz <gülüyor> Ben bir hayattan örnek vereceğim Şimdi köylere gidiyorum Genelde evet. böyle Oradaki kardeşlerimizi ziyaret ediyorum Bir toplantı oluyor bir köyde Şimdi her gittiğimde Bana muraslar o sene köylü sıkıntıdan bahseder Patates satılmadı der <gülüyor> Yahu Geçen sene çok iyi para etti Bizde yoktu Bu <gülüyor> sene bizde var para etmedi Ben evet. bunu anlamazdım evet. Anlayan bir iki arkadaşı Sordum dediler ki ya hocam mesele şu Bu sene bir sebeple Patates az yetişiyor Dolayısıyla piyasaya bir liradan kilosu Gidiyor evet. Çiftçi bakıyor ki ...müthiş patates satıldı, 1 lira. Bayağı da para... ...bütün çiftçiler patatese yükleniyor... ...piyasada çok olunca 25 kuruşa satılıyor bu sefer. <gülüyor> evet. Çiftçi diyor ki bu sene para etmedi. Para diye. etmedi diyor. Öbür senede geçen sene para etmedi diye ekmiyorlar. Ekmeyince çok oluyor fiyatı. Evet. Soğan ekiyorlar bu sefer. Öyle bir daha şey halinde. Şimdi yani çiftçinin patates politikasında... ...böyle bir sorun olabilir. Evet. Ama biz müminler olarak... Kur'an'la Kur ilişkimizle... Yani secde edin dediği zaman Kur'an... Secde ederek Kur'an'lı mümin oluruz... Evet... Kalkarız secdemizden seccademizi toplar... iki sayfa Kur'an okuyarak Kur'an okumakla mümin Emin oluruz... Mümin Evet... Ee, vaazını dinleriz... Sohbetini dinleriz... Tefsir dersine katılırız... Yani Kur'an-ı Kerim'i... Bir avucun içinde bütün olarak tutmak gerekiyor... Okumak... İman ettikten sonra okumak tefekkür etmek, dinlemek ve bir sonraki kuşağa Kur'an'ı emanet edip gitmek. Evet. Bizden önceki neslin sıkıntısı buydu. Allah onlara rahmet eylesin. Acaba Kur'an'ı bir sonraki nesle kavuşturamayacağız mı? Evet. Kur'an evet. zinciri kopacak. Bizde kopacak mı? Ciddi bir korktular ama. Doğru Korktular. Tabii. Ya büyük zulüm vardı çünkü. Zulümün ötesinde yani. Evet, evet. Bir de e, hocam kafirden zulüm vardı. Kendi adamlarından da tembellik zulmü çıktı Kur'an'ın. Evet. Ben ciddi bir araştırma mıdır bilmiyordum bir konferansta dinlemiştim. 1900 yani 45'lerdeki seçimlerdeki yavaşlayan biraz temposu zulümün azaldığı zamana kadar e, sayılıyor da bu ülkede Kur'an okutmakla meşgul, önüne rahle koyup çocuklar gelince Kur'an okutayım diyen 44 insan bulunabilmiş. Allah Allah. Neredeyse 20 küsür milyon olduğuna göre Türkiye o zamanlar bu ne demek oluyor hocam? Yani 1 milyona bir hoca düşüyor hemen hemen ya da 500-600 evet. bin kişiye bir hoca düşüyor. Çok düşük bir rakam bu. Yani halbuki bir sürü insanda Çanakkale'ye gitmemişti. Biz mollayız, alemiz diye. <gülüyor> yani evet. bu rakamlarda bir çelişki var. Evet. Ne olmuş? Bunlar kabuğuna çekilmişler diyelim. Korkmuşlar Öyle zulüm Zindanlara, zindanlara evet, evet, evet. Ya yani onları yargılamıyorum şimdi. Evet, evet. Tenkit etmiyorum ama bir kıtlık söz konusu. Muhakkak, evet. O kıtlıkta hakikaten insanlar ne olursa olsun Kur'an öbür nesle gitsin de ne olursa olsun diye düşündüler. Belki tecvitsiz de okunsa razı istediler Haklıydılar. Evet. Şimdi artık tecvitsiz Kur'an okuyamayız. Bir sonraki nesle Allah'ın izniyle ulaşacağına dair işaretler geldi. Elhamdülillah. Ama şimdi işler çok kötü. İki aydır ödeme de yok fabrikada. Satış da yapamıyoruz. Bu gece düz Kur'an okuyayım deyip şifa arayan, Kur'an okuyunca huzur bulup işine dönen mümin arıyoruz. Evet. Şimdi evet. geldiğimiz nokta. Mesela ailelerimizde huzursuzluk var. Evet. Şimdi eşler memnun değiller. Eşimden çok sinirliyim. Gönül istiyor ki 3 gündür eşim bana küs Ben de eşim bana küs Olduğu için gidip camide 200 Kur'an okudum Eşimden alacağım hazzı Kur'an'ımdan Aldım. Evet. Hocam Kur'an bunun için Bize lazım işte. Evet. Yani evet. Bizi şehadete çağırdığı zaman Ölümden lezzet almamız Gerekiyor. E bize Ahiret cennetlerine vaat ediyor Kur'an. Kendimizi namazda cennette Hissetmemiz gerekiyor. E Kur'an sizin huzurunuzun bütün dertlerinizin şifasıyım dediği zaman Bizim bir mümin olarak Eşimden sıkıntım var Çocuğumdan sıkıntım var Ticaret iyi gitmiyor Bir antibiyotik gibi Bir teskin edici gibi Bir cüz kuran Yasin-i Şerif Cuma bugün kef suresi okuyayım da Şöyle bir dertlerim azalsın Diyecek mantığımız olması lazım Hocam Abdullah bin Ömer Radıyallahu anh Hatırlıyorum yani Hazreti Ömer'in oğlu Şöyle bir söz diyor ki yani Kur'an bizim hayatımızda o kadar vardı ki mesela akşam evimizde hanımlarımızla tartışmaktan çekinirdik. Sabah Allah Teala bir ayet indirir, bizi uyarır diye tabii, diyor. Tabii tabii meşhur bu sözü Değil, değil mi? mi? Yani şimdi böyle hayatın içinde gizli bir, bir kamera gibi görmüşler Kur'an. Değil mi? Öyle değil. şey yapmışlar. Hayatı sürekli inşa eden böyle ee, o günün Müslümanının Şimdi yani tabi Kur'an üzerine Çok konuşabiliriz Şöyle bir şey yapsak Sohbetimizin bundan sonraki bölümünde Yani Kur'an nasıl bir mümin inşa ediyor Zaten örnekler veriyorsunuz Şöyle bir Kur'an'a göre bir mümin tasavvur etsek Hayatı nasıl şekillenirdi Böyle bir koordinatlar verebilir miyiz Yani Kur'an hafızısınız Kur'an üzerinde Bunca çalışmanız var Yani hani Bizi dinleyen insanlar biz Kendi kendimize ya Bir Kur'an formatına göre Hadi bugün karar vereyim Kendimi ona göre adım adım inşa edeyim Bir tür kaneviçenin içini doldurmak gibi değil mi? Boşlukları Kur'an şuraya şunu koyar Buraya bunu koyar gibi Nelerden bahsedebiliriz Bunu bir formül açayım O formülün üzerinden Ayrıntılara girelim her insanın bir karakteri var hocam Evet Gerçekten Kur'an'a iman edip Kur'an'la yaşayan bir mümin Ortalama mümin Seviyesinin üstünde O karakteriyle temayüz eden insandır Sadakatiyle Ebubekirdir. Bekir'dir evet. Deli doluluğuyla Ömer'dir evet. Hayasıyla Osman'dır Yiğitliğiyle Halid'dir evet. Zekasıyla Aişe'dir evet. Bizim Allah'ın bünyemize koyduğu yapımızdaki öne çıkacak hasletimiz neyse onu imani kimliğimizle ortaya çıkaran nesne kuran olmalıdır. Bunu namazda göremeyiz. Zaten namaz her müminin temel karakteri. Evet. Bunu anaya babaya itaatte göremeyiz. Öbür türlü mümin sayılmıyorsun derlerdi. Evet. Ama bizde bir şahsiyet var. İnfak şahsiyeti. Cömertlik. Evet. Osman gibi. Bizde mesela bir deli doluluk var. Ölümden korkmuyor, yürüyor. Bunu Kur'an-ı Kerim'in ortaya çıkarması lazım. Bizde bir vefa duygusu insan bir kısmımızda normal var. Bir kısmımızda neredeyse abartı denecek düzeyde vefa var. Kur'an'ın onu ortaya çıkarması lazım. Kur'an bir gübre gibi, su gibi bize döküldükçe... Bizdeki doğumumuz hangi bitki türündense onun çiçeklerini açmalı. Evet bu gübre gibi kelimesi yanlış anlaşılmasın hocam. Ama bir gübre var. hep kirli şeyden <gülüyor> olmuyor hocam. Azon gübresinden <gülüyor> <olsun. gülüyor> Bazen şey oluyor bu tür. E, tamam ya, canım düzeltelim. Ya, düzeltelim. <gülüyor> yani besleyici bir zemin yani, değil mi? O anlamda. E, suyumuz şey. olsun diye. hocam. Suyumuz olsun. olsun. Vitamin suyumuz, olsun. Vitaminimiz olsun. <gülüyor> evet. Şimdi... Ama demin köylülerin patatesini konuştuk Var, ya, o, Şimdi Kur'an'da Allah bir örümceyi e, Misal vermekten mi? haya etmez. etmez Buyuruluyor yani evet. Bunlar doğru anlaşılsın diye e, çok... ee, Her halükarda Kur'an bizdeki Allah'ın e, Koymuş olduğu Hilkatimizde bulunan Temel karakterlerimizi öne çıkarması lazım evet. Buna göre Kur'an'lı bir aile Evet. Kur'anlı bir toplum, Kur'an'ın yaşandığı bir şehir, dünyanın en zenginlerinin bulunduğu aile ve şehirdir. Çünkü ve'stakmerukum fiha. Evet. Kur'an yeryüzünün imarıyla da siz sorumlusunuz diyor. Şeyin bir Muhammed İkbal'in bir sözün nakledilir hocam. Dünyanın gidişatından Müslüman sorumludur diye evet. yani yani bir yerden baktığınızda onun olması Yani Kur'an demek Bizi tekkeye kapatıp dünyaya ilgilendirmeyen bir kitap Demek değil Dünyanın hakimi bu kitap evet. Dolayısıyla bizim dünyayı elimizde tutmamızı istiyor Dünya nasibimizi ihmal etmememizi kendisi emrediyor Kur'an-ı Kerim evet. Her eve girişinde Her yatağa girişinde mezara giriyor Gibi ahirete hazır mümin olmak Gerekiyor evet. Bütün dünya elimizde ahiret gözümüzün önünde. Evet. En merhametli insan olmamızı gerektiriyor. Ve en şecaatli insan olmamızı gerektiriyor. Aile olarak, toplum olarak veya devlet olarak neyse artık. Yani biz ödleklerin, cimrilerin, fakirlerin veya gelecek endişesi taşıyanların kitabı gibi gösteremeyiz Kur'an-ı Kerim'e. Biz belki böyle tanınmasına sebep olacak bir 50 sene 60 sene geçirdik Allah affetsin Belki 100 sene geçirdik ya da bir yanadan beri alırsak kim bilir 300 senedir evet. Bu sıkıntıyla yaşıyoruz Aslı bu değil ama Aslı Rüstem'in karşısına çıkıp biz sizi kurtarmak için geldik Kula kulluktan kurtaracağız sizi diyen Ayağında da ayakkabı olmayan adamların kitabı bu evet. Ayağında ayakkabı yok İran'da saraya girmiş ...nasihat ediyor. Evet. Yani altınları... aya ile tekmeleyebilen... E, ...yürekli... ...ama altın sahibi insan. Fakir fukara Evet. Ümmeti Muhammed olmak... ...Kuran ümmeti olmak demektir. Kur'an ümmeti olmak da fakir olmak değildir. Biz... ...mal sahibi olmakla... ...malın kölesi olmak arasındaki... ayrımı Kur'an'dan öğreneceğiz. Evet. Evet. Ahiretten korkmak, ölümden korkmakla dünyada 50 sene 100 sene değil sonsuza kadar yaşayacak heyecan sahibi olmayı istiyoruz. Kur'an'ımızın bize örnek gösterdiği peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya dünya abi. yıkılırken fidan dikmekten söz ediyor. Evet. Dünya yıkılıyor bu fidanın büyüyeceği 10 dakikalık vakit kalmamış. Hı, mesela nasıl bir şey bu hocam? Yani bu işte bu, bir umuttur, <gülüyor> evet. bir ağacın büyümesi 20 sene 30 sene. Evet. Dünya yıkılırken bile 20 sene 30 senelik heyecan olan insan demektir mümin. Evet. Böyle bir mümin sel oldu Bengal'de işte, e, yangın oldu filan şehir dedi, hayattan çöker mi hiç? Evet. Bu aşıyı alan mümin, dünya yıkılsa enkazın altından kalksa yeniden inşa eder dünyayı. ...inşa edecek güç sahibi olur... ...dolayısıyla bütün bunları topladığımızda... ...Kuran bize heyecan vermeli... Evet. ...hayat heyecanı... ...ve cennet heyecanı... Evet. ...hayatı elimizde tutmak istiyoruz... ...cenneti de evet. salmıyoruz... Evet. ...cennet bizim dünya kafirlerin yok... ...bu yanlış... ...cennet de bizim... ...ve dünya da cennete gitmeyi hak edenlerin dünyası... ...çünkü burası cennete gidiş istasyonu olduğuna göre... ...kafir beni salmaz ki buradan... Evet. Dolayısıyla burası da istasyon da benim olması lazım ki tren, Benim trenim buradan gitsin ya Dünya sizin değilse De e Size tayin edilen bir hayatı yaşıyorsanız O hayat sizi cennete götürmeyebilir O zaman bu dünyadaki hayatı da sizin Aynen tayin etmeniz evet. Dünyanın standartlarını da benim evet. koymam lazım Dolayısıyla Kur'an heyecan vermeli Kur'an heyecan vermeli Bu heyecanı Kur'an-ı Kerim'in Dünyamızı ahiretimizi Mamur etmeli Bu heyecan soframızda Allah'ın nimetleriyle çocuklarımızla Baş başa otururken hissedilmeli Yiyin çocuklar Yiyin Allah'ın nimeti bu Helal hoş sizin için Yatak odamızda hissedilmeli Eşler birbirlerine Allah'ın emaneti Allah'ın bana hatırası diye bakmalılar Evet Bir parkta gezerken Bu parkta mümin bu heyecanı hissetmeli Sık sık soruluyor işte akvaryum beslemek caiz mi evde? Evet. Kanarya beslemek caiz mi? Ne diyorsunuz? Fetva <gülüyor> <gülüyor> Ben de diyorum ki evet. kim soruyor bunu mümin mi kafir mi? Allah Allah. Evet. Kafiri haram. Kafirin evinde akvaryum olmamalı. Mümine farz. Neden? Mantığı. Kur'an diyor ki evet. Allah'ın nimetlerini... Allah'ın güzellik zinetlerine mümin kullarıma kim haram etti kim Kul haram. harrama zinatullahi illati akrecel ibad. Evet. Ve tayyibati min er-rizq kull hiye Kul O iman edenler için. Evet. Özellikle mümin kullarımdır onlar. Evet. Akvaryum balığı yeter ki okyanustan alıp getirme o işkence olacağı için caiz değil. Evet. Kargayı alıp kafese koyarsan caiz değil çünkü kafes kuşu değil. O. Evet. On, Kafeste ona izin. Kayalıklarda olma. olması lazım. Kafes için yaratılmış, akvaryum için yaratılmış balık müminin evinde olmalı. Evet. Neden? Bu bir güzellik mi, zinet mi zinat? Evet. Bunu özellikle müminler için yarattım diyor Allah. Evet. Ama şu var ki sabah namazına kalkmana engel olmasın. <gülüyor> Şu var ki çocuğunun ayakkabısını almıyorsun, kuşuna pahalı alıyorsun. Bunu da yapma. Evet. Çünkü zinet değil eziyet o zaman sana. Evet. Ama her halükarda sadece buradan baktığımız zaman bile Kur'anlı bir müminin hayata bakışının ne olacağını konuşuyoruz. Mesela hacca otobüsle gidilebileceğini ve uçakla gidilebileceğini. Varsayalım Şu anda evet. otobüste gidilmiyor. Ama bir zamanlar gidiliyordu. Belki yakında da Doğru, gidilir. Evet. Mümin otobüste gitse caiz mi? Değil. Bugün Neden? için. Bugün için. Neden evet. caiz? Hayır. Bundan sonra da caiz değil. Neden? Otobüs asgari üç günde gidecek. Evet. Çünkü üç bin kilometre. Doğru. Evet. Uçak üç saatte gidiyor. Evet. Arada 70 saate yakın eziyetli saatler var. Evet. Mümin keyfine düşkün insan. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bedenini yormaz Yorulacaksa Allah yolunda Yorulu. Hizmette yorulur evet. İbadette yorulur Gidip haram i şerifte iki rekat nafile kılmak Tavaf etmek varken Yollar da sürünür mü mümin güneşin altında Evet, evet bu bir fıkıh kuralı değil Kur'anlı bir mantığı yani Muhakemeden ha, çıkan bir şey Kur'an evet. üzerinden Düşünen bir müminin Gide gide nereye gidebileceğini Çapraz bir köşede evet, örneklemek evet, istiyorum yoksa evet. ben fetva ehli değilim yani. Otobüs tahta gidilir mi gidilmez mi onu konuşmuyorum. Ama bunu düşünür mümin bir insan. Madem Hı -hı. Kabe değerli, evet. madem benim ömrüm sınırlı, 3 saatte gider 69 saat fazla bir vakit artacak. Eğer 3 günde gidiyorsa otobüs evet, evet. 69 saat Kabe'de baş başa kalırım. Ve evet. dinlenirim Arafat'a hazırlıklı çıkarım. Çünkü 3 evet. gün otobüste oturan bir adamın Ayakları şişecek 3 günde otelde yatacaksın Mekke'de 3 <gülüyor> gün otelde yatmaktansa uçakla giderim evet. der mümin evet. Ama bu fıkıh kuralı değil Özellikle vurgulayın evet. bunu Yani Kur'an Sabah namazına kalkmamızdan Yatak odamıza Soframıza Ticaretimize Sosyal ilişkilerimize Evde akvaryum alıp almayacağımıza hacca Hangi araca gideceğimize kadar Her şeyi yönlendirdiği zaman Allah'ın bize indirdiği Ve bizim de kıymetini bildiğimiz kitap oldu demektir Evet Buna göre hocam Mesela Kur'an'ı nasıl okumalıyız Kur'an'la yani e, Bütün bunlar Kur'an'a başvurmak anlamına geliyor Nasıl başvuracağız e, Bunun belki de bir eğitimi gerekiyor Değil mi yani Kur'an'la ilişki aynı zamanda bir e kişilik hassasiyeti meselesi Terbiye meselesi Şimdi burada evet. E yine ben izin verirseniz inşallah yanlış anlaşılmaz e Bir sorunumdan Söyleyeceğim şimdi cuma vaazını bir camide Dinliyorum İmam efendi toplam 20 dakika konuşabiliyor Zaten evet. neden Çünkü Yani cuma vaazına ya 20 dakika gelini Ya da gelinmiyor evet. Bu 20 Cemaat dakika gelmiyor erken. Bundan 3 hafta önceydi bir hoca efendi çok da heyecanlı konuşuyordu. Dinledim hocam dört defa Yunus Emre'den beyit okudu. Evet. İki de Mehmet Akif'ten okudu. Evet. Kurandan ayet okudu. Ayet duymadım ama. <gülüyor> Şimdi ben Yunus Emre'yi sevmeyen birisi değilim. <gülüyor> Mehmet Akif'i de cihat şuuru ile seviyorum. Cihat yani. mücahit. Adam. Onlar da vaazlarda zararı işte, yok. Nakledilebilir. Evet. Çok güzeldi de okuduğu beyitler. Hakikaten evet. duygusu aldı. Ama Allah'ın kitabından tesirli bir Yunus Emre'miz olmaması lazım bizim. Evet. Burada bir şey var. E, bu dinin hizmetini yaptığını ve bundan maaş aldığını bilen insanlar, Allah'ın kitabından aktarım ne kadar yaptıklarını, belli ayetleri ne kadar nesillere aşıladıklarını iyi düşünmek zorundadırlar. Yani nasıl eğitimini göreceğiz diyorsun da hepimiz tefsir Fakültesine gidecek halimiz yok. Yani 75 milyonu nasıl tefsir dersine alacaksın? Ama bu 75 milyonun belki 20 milyonu Cuma namazı kılıyor. Doğru, doğru. Mesela Dün Cuma namazı... dinliyor yani bir vesileyle. Dinliyor. Şimdi bir hoca efendiye dedim ki Cuma hutbesinde ayet okudunuz dedim. Bu ayet kaç satırdı bakabilir miyim dedim. Yazılı hutbeyi çıkardı 12 satır. Yani onun hutbe kağıdında 12 evet. satır. ...ben size bunu bir daha okuyayım... ...üç kelime tekrar edin bundan dedim... ...dedi bize yazılı geliyor hutbeler dedi... ...bak bir vatandaş olarak ben sana söyledim... ...sen de müftülüğü ikaz et... ...kısa ayetler... Hmm. ...efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... 5 satırlık bir ayetin iki kelimesini alıyor... ...okuyor hadiste tamamını okumuyor mesela... ...sahabi e. diyor ki ayetin şurasını okudu diyor... Evet, evet. ...yani insanların... ...aklında kelime kalacaksa... ...kelime, satır kalacaksa satır... ...hassasiyeti yaparak... ...çocuklarımıza öğretmenlerimiz talebelerine hocalarımız cemaatine aşılamalıdır buna. Mesela çok iyi bildiğimiz Fil Suresi'nden bir haberleri dinledikten sonra çocuklarımızın yanında işte bir facia haberi ya da bir, bir yer bombalandıdan sonra Elem terakeyfe faale rabbuke bi fil deyip akılda tutabiliriz bunu. Siz bilmiyorum hocam rastladınız mı? Anadolu'da elif cüzü görmemiş insanlar vardır. Slogan gibi ayetler okurlar. Doğru. dedelerinden dinlemiştir. Hocalardan bazen dinlerler yani camilerden. Aziz de. Hakimdir Allah. Mesela diyor evet, ezandan sonra doğru. diyorlar mesela Kur'an kavramı. Doğru. Kur'an kavramı. Evet. Dolayısıyla Kur'an kavramlarını bizim belki insanları 5 yıllık fakültelere almaya vaktimiz yok belki. Evet. Yani ona bir dâle talebi ama mesela 10 yaşına gelecek bir çocuğumuz 100 Kur'an sloganı ezberleyebilir. Evet. Hiç de zor bir şey değil bu e O zaman yani çocukların Ezberleyeceği nitelikte Şeyler oluşturmak çocuk lazım Çocuk tefsirleri yazalım değil mi? Değil mi? Mesela, Mesela ilk defa Böyle bir şey konuşuluyor Ben ilk defa duyuyorum Yani hakikaten Kur'an tefsirleri Bakın bu, bu programın bereketi olsun i̇nşallah Değil mi hocam. inşallah yani Çocuk tefsiri yazalım ve her ayet olmasın o tefsirde evet. Mesela talak ahkamın 10 yaşında çocuk ne yapacak? Evet. Da evet. fol yok yumurta yok. Mesela bir çocuğun mesela ne olsun? Mesela <gülüyor> e, Yusuf Aleyhisselam'a Allah Teala'nın seni buradan kurtaracağız merak etme dediği ayet olsun. Değil mi? Evet. Evet. Yusuf Aleyhisselam'ın ben kendimi temize çıkarmam ama öbür nefsi kelimeleri olsun. Evet. Evet. Nefsi anlata. Yani toplam 200 ayeti evet. geçmez Kuranda çocuk. Kur pedagojisini bilen Değil mi aynı zamanda Kur'an'ı bilen insanlar Ben bunu sizin riyaz Salih'ine yaptım hocam evet. Yakında da inşallah hazırlayacağım yani Erkam'ın Erkam Riyaz-ı Salih'ini riyaz Salih önüme koydum evet. 200 hadisi seçtim ondan Hı, Çok güzel ee, Onu bir kız talebeme verdim Bunları dedim ben sana ipuçları vereyim 19 yaşında o kızımız Bunlara dedim kendine göre 5 satırı geçmeyen açıklamalar yaz. Hmm. Şimdi bir pedagog talebeme vereceğim yani çocuklar onu. Çocuklar için Riyazü Salihin şerhi. Çocuklar için Riyazü Salihin. <gülüyor> Sebeviden en fazla 200 hadis bulabildim çünkü hmm. bakıyorum ben çocuk olsam bunu anlamazdım diyorum. Bakıyorum 50 yaşındayım hala zor anlıyorum. Güzel evet. Taradım, taradım 200 hadis çıktı. İnşallah o çocuk o aşıyı alsın. Büyüyünce de Riyaz-ı Salihini okusun. Yaşar Kandemir Hoca'nın öyle bir kitabı var. Çurgarcık Çocuklar hadis. için evet. 40 hadis diye. Yani biz de altın çocukta o tarz bir şey yapmaya çalışıyoruz. Yani altın olun eki altın çocukta. Ama temel Fıkrası daha kaliteli çıkıyor hocam. <gülüyor> onun, bizim önce çocuk önce o temelin. Valla işte, hocam işte o temelle de Kur'an'ı bir yerde <gülüyor> birleştirmek lazım Yok, değil mi? Ya da hadis şerifleri yani temelin hayatına temelleştirmeden yani Kur'an nasıl girebilir? Temelin dursunun hayatına Kur'an nasıl girebilir? Elbette. Çocuklar için yani gençler için programdan önce de konuştuk malum yani. Genç bir dünya var Türkiye mesela evet. 17 milyon çocuk var Genç var bugün ilk ve orta öğretime Giden hakikaten Kur'an dilini nasıl anlayacak Değil mi yani Kur'an Onun dünyasına nasıl girecek Ona da kafa yormamız lazım Hakikaten yani Hocam gençler için de çocuklar için de e, Tefsirler Hazırlanmalı Ayetler seçilmeli Yani ee, mesela şu yapılabildi Benim hatırladığım kadarıyla işte kısa sureler evet. e, Çocuklar için Tefsiri, Tefsir edildi evet. Ama kısa sureler dediğimiz yerde e, Mesela Felaknas suresinde çocuğun alacağı Çok şey yok ağır bir konu e, Kureyş suresinde Ya da ne varsa ona, ona şey yapmak Yani lazım. kısa evet. sure sorunu değil bu Uzun evet. olan Bakara suresinden bir kısa ayet alınabilir tabii ki Doğru. yani kısa sure çocuklara göredir gibi bir mantık e, tutarlı değil yani. Mesela vallahu gafurur rahim. Allah gafurdur, rahimdir. Bunu çocuk ezberlesin hocam. Ezberlesin. Bir evet. gün günahtan korktuğu, umutsuz kaldığı bir zaman bu ayeti hatırlasın. Evet, Kur'an böyle evet, tesir edecek evet, zaten. En çok... çaresiz anında bir kurtarıcı simit olarak Kur'an-ı Kerim karşısında evet. çıkmalı çocuğun da büyüğünde. Belki şöyle bir şey. <gülüyor> Hepimiz bir anlamda çocuğuz yani Kur'an söz konusu olduğunda Hepimiz için böyle Allah'ın ayetlerini Yani anlayabileceğimiz içimize taşıyabileceğimiz çerçevede e, Tefsir etmek seviyesinin lazım çocuğu. Evet, seviyesinin, seviyesinin çocuğu Doğru seviyesinin çocuğu evet. Hocam süremiz doldu Şimdi Amentü bilkütüp Kitaplara imandan buralara Devam geldik edelim, evet. e, İnşallah İnşallah Önümüzdeki sohbetimizde Resulullah Efendimiz'i Konuşalım diyorum Çok teşekkür ediyoruz İnşallah yeniden Buluşmak üzere hayırlı günler Diliyoruz sevgili Dinleyicilerimize efendim